...şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiği maldan harcayıp... ...ahiret yurduna ara. Dünyadan nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi... ...sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde fesat arama... ...çünkü Allah fesatçıları sevmez. Karun dedi ki... ...bu servet bana... ...ancak bende olan ilimle verilmiştir. O... Madem ki alimdi, kendisinden evvelki nesillerden kuvvetçe ondan daha üstün, cemiyetçe daha kesretli kimseleri Allah'ın hakikaten helak etmiş olduğunu bilmedi mi? günahları sorulmaz. Derken zineti içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler ne olurdu dediler. Karun'a verilen şu servet gibi bizim de malımız olsaydı. O hakikaten büyük nasip sahibidir. Kendilerine ilim verilenler de şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'ın sevabı iman ve iyi amel eden kimseler için daha hayırlıdır. Buna da sabredenlerden başkası kavuşturulamaz. Nihayet biz onu da sarayını da yere geçiriverdik. Artık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 vay demek ki hakikat şudur kafirler felah bulmaz İşte ahiret yurdu biz onu yeryüzünde ne kibir ne fesat arzusuna düşmeyeceklere veririz sonuç sakınanlarındır kim iyilikle gelirse onun için bundan daha hayırlısı vardır kim de kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler, yapmış olduklarından başkasıyla cezalandırılmazlar. Muhakkak o Kur'an'ın tilavetini, tebliğini ve gereğince amel etmeni senin üzerine farz kılan Allah, seni yine dönülecek yere döndürecektir. De ki, hidayetle gelen kim, o apaçık bir sapıklık içinde olan kim, Rabbim çok iyi bilendir.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 diğer bir ilah daha edinip tapma. Ondan başka hiçbir ilah yok. Onun zatından başka her şey helak olucudur. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Değerli dinleyenler, Ankebut suresi Mekke'de nazil olmuştur. Sure adını Ankebut kelimesinin geçtiği 41. ayetten alır. Surenin tamamı 69 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar, yalnız inandık demeleriyle bırakılı vereceklerini kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? Değerli dinleyenler, Bu ayet-i kerimenin indirildiği sıralarda Müslümanlar büyük bir sıkıntı içindeydiler. İslam'ı kabul edenler zulüm, hakaret ve işkencenin hedefi haline gelmişti. Bu hal Müslümanlar için hayatı çekilmez bir hale getirmişti. O sırada Mekke'de müthiş bir korku ve tedirginlik havası esiyordu. İşte burada iman devreye giriyordu. Kalpleriyle iman eden birçok kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme açıktan iman etmeye korkuyordu. Kafirlerin iman edenler üzerinde oluşturduğu ağır baskı bazılarının cesaretini kırıyor ve taviz vermelerine sebep oluyordu. Buhari Neseyi ve Ebu Davud Habbab bin Eret'ten şöyle naklediyorlar. Artık müşriklerin bize işkence yapmasından yıldığımız bir sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'nin gölgesinde otururken gördüm. Yanına yaklaştım ve ''Ya Resulallah, bizim için dua etmeyecek misin?'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca yüzü kıpkırmızı oldu ve şöyle dedi. ''Sizden önceki müminler bundan çok daha büyük işkencelere düçar edildiler.'' Bazıları hendeklere atıldı, bazıları baştan ayağa iki parçaya biçildi, bazıları ise imanlarından döndürülmek için demir taraklarla tarandılar. Vallahi bu din tamamlanacak ve bir şahıs hiç endişe etmeden San'a'dan Hadramut'a kadar seyahat edebilecek ve bu sırada Allah'tan başka korkacağı hiç kimse olmayacak. Elbette ki bütün bu sıkıntılar vaat edilen cennet için ve dünya huzur ve refaha için birer imtihandı. Bu ayet, iman ettim demenin yeterli olmayacağını, imanın fedakarlık gerektirdiğini gösterir. Kişi sevdiği, kendisi için değerli olan şeylerden Allah yolunda fedakarlık göstermelidir. Allah yolunda başına gelecek musibetlere katlanmalıdır. Nitekim Medine'de ilk yıllarda sıkıntı içine düşen Müslümanlara, Yüce Rabbimiz kendi rızasını kazanmanın bir bedeli olduğunu hatırlatmış ve onlara Bakara suresi 214. ayetiyle şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Yoksa siz sizden önce geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gir vereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve öyle sarsıldılar ki hatta peygamberleri maiyetindeki müminlerle birlikte Allah'ın yardımı ne zaman diyordu? Gözünüz açın. Allah'ın yardımı yakındır muhakkak. Yine müminler Uhud harbinden sonra Böylesi bir sıkıntıya düştükleri vakit yüce Rabbimiz Ali İmran 142. ayetiyle onlara şöyle buyurmuştur. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenlerle etmeyenleri belli etmeden sabredenlerle etmeyenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? İşte iman etmek iman etmeyle beraber Allah yolunda fedakarlığı da beraberinde getirir. İşte o zaman gerçek iman ortaya çıkar.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 İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanların kötülüklerini herhalde afla örteriz ve herhalde o işlemekte olduklarının daha güzeliyle onları mükafatlandırırız. Biz insana, ana ve babasına güzellik ve iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için uğraşırlarsa kendilerine itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Binaenaleyh ne yapar idiyseniz size ben haber vereceğim. İman edip de güzel güzel amel ve harekette bulunanlar yok mu? Biz onları elbette salihler hürmesine katacağız. İnsanlardan öyle adam vardır ki Allah'a inandık der de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 De bunu alemlere bir ibret yapmışızdır. İbrahim'i de hatırla. Hani o kavmine şöyle demişti. Allah'a ibadet edin. Ondan korkun. Bu eğer bilirseniz sizin için çok hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, yalan uydurup düzüyorsunuz. Hakikat sizin Allah'ı bırakıp taptıklarını size bir rızık vermeye muktedir olamazlar. O halde rızkı Allah katında arayın, ona ibadet edin, ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, sizden evvelki ümmetler de peygamberlerini yalanlamışlardır. Peygamberin üzerine düşen vazife ise apaçık tebliğden başkası değildir. Allah yaratılışa nasıl başlıyor, sonra onu geri çeviriyor görmediler mi Şüphesiz bunlar Allah'a göre kolaydır de ki yeryüzünde gezip dolaşında Allah'ın yaratılışa nasıl başladığına bakın Allah yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır Çünkü Allah her şeye hakkıyla kadirdir Kimi dilerse azaplandırır kimi dilerse esirger o hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz siz ne yerde ne gökte onu aciz bırakıcı değilsiniz Allah'tan başka sizin hiçbir veliniz ve yardımcınız da yoktur Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkarla kafir olanlar yok mu İşte benim rahmetimden ancak onlar ümitlerini kestiler. İşte pek acıklı azap da onlarındır. İbrahim'e kaminin cevabı, öldürün onu yahut yakın onu demelerinden başka bir şey olmadı. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphe yok ki bunda iman edecek sümbeler için muhakkak ibretler vardır. İbrahim dedi ki, siz dünya hayatında Birbirinizle müşrikler hususunda dost olduğunuz için Allah'ı bırakıp ancak putlara tutundunuz. Fakat bilahare kıyamet gününde kiminiz kiminize küfür, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınacağınız yerse ateştir. Sizin o vakit hiçbir yardımcınız da yoktur. Bunun üzerine kendisine bir tek lüt iman etti. İbrahim dedi ki, hakikat... Ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi O'dur, O. Biz O'na İshak'la Yakub'u da ihsan ettik. Peygamberliği ve kitapları O'nun zürriyetine tahsis ettik. Dünyada O'na mükafatını verdik. Hakikat O, ahirette de muhakkak salih insanlardandır. Lut'u da hatırla, hani o kavmine şöyle demişti, ''Siz hakikat öyle hayasızlığı getiriyorsunuz ki, sizden evvel alemlerden hiçbiri bunu yapmamıştır. Siz her halükarda erkeklere gidecek, yol kesecek, toplantı yerinizde meşru olmayanı yapacak mısınız?'' Kavminin cevabı, ''Eğer doğru söyleyenlerden sen Allah'ın azabını getir bize.''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 biz orada kimin bulunduğunu çok iyi bileniz. Onu da ehlini de muhakkak kurtaracağız. Yalnız geride kalacaklardan olan karısı Müstesna. Elçilerimiz Lut'a gelince o bunlar sebebiyle tasalandı, bunlar sebebiyle göğsü daraldı. Korkma, tasalanma dediler. Çünkü biz seni de senin ehlini de kurtaracağız Yalnız geride kalacaklardan olan karın müstesna. Muhakkak bu memleket ahalisinin üstüne yapmakta oldukları fasıklık yüzünden gökten bir azap indireceğiz. Andolsun. Aklını kullanacak bir kavim için biz oradan apaçık bir nişane bir ibret bırakmışızdır. Medyene de biraderleri şuaybi gönderdik de dedi ki. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Ahiret gününe umut bağlayın. Yeryüzünde fesatçılar olarak bozgunculuk yapmayın. Fakat onu yalandılar. Derken kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakalayı verdi de yurtlarında hepsi ölü olarak diz üstü çöke kaldılar. Adla Semud'u da helak ettik. Onların başına neler geldiği hakikat sizin için el an o harap evleri cihetinden belli olmaktadır. Uyanık insanlar oldukları halde şeytan onların amellerini süsleyip kendilerini yoldan saptırmıştır. Karun'u, Firavun'u, Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa daha evvel kendilerine apaçık bürhanlar getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabın önüne geçebilecek de değillerdi. İşte biz her birini günahı sebebiyle yakaladık. İşte kiminin tepesine taş yağdıran bir kasırga gönderdik, kimini korkunç bir ses aldı, kimini yere geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine bizzat kendileri zulmediyorlardı. Allah'tan başka veliler edinenlerin sıfatı,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 Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphe yok ki bunda iman edenler için mutlak bir delalet vardır. Sana vahyedilen kitabı oku, namazı da dost kıl. Çünkü namaz edepsizlikten ve akıl ve şeriata uymayan her şeyden alıkoyar. Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Ne yaparsanız Allah bilir. İçlerinden zulmedenler müstesna olmak üzere, ehli kitapla en güzel olanından başka bir surette mücadele etmeyin. Ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim Allah'ımız da, sizin Allah'ınız da birdir. Şu kadar ki, biz ancak ona teslim olandırız.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 Sana indirdiğimiz o kitap ki karşılarında okunup duruyor onlara kafi gelmedi mi? Onda iman edecek bir kavim için elbette bir rahmet ve bir öğüt var. De ki benimle sizin aranızda Allah'ın hakkıyla şahit olması yeter. Göklerde yerde ne varsa o bilir. Batıla iman ve Allah'ı inkarla kafir olanlar yok mu? İşte onlar hüsranda kalanların ta kendileridir.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 Fakat biz onları selametle karaya çıkarınca da hemen Allah'a eşkatanlar onlardır ki bu suretle kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve hayattan zevk alsınlar diye fakat onlar yakında bileceklerdir. Çevelerinde insanların zorla yakalanıp kapılmakta olmasına rağmen Mekke'yi korkusuz ve emin bir yer yaptığımızı onlar görmediler mi?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 İhsan edenlerle beraberdir Rum Suresi Değerli dinleyenler Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur 60 ayettir Sure adını 2. ayette geçen Rum kelimesinden alır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 o kimi dilerse ona yardım eder. O yegane galiptir, çok esirgeyicidir. Bu Allah'ın vaadi. Allah vaadinden caymaz fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar bu dünya hayatından yalnız dışta olanı bilirler. Ahirettense onlar gafillerin ta kendileridir. Değerli dinleyenler. Başkenti İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu, diğer adıyla Bizans İmparatorluğu, bir diğer adıyla Rumlar, ehli kitabidi yani Hristiyandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olmasından 8 yıl kadar önce Pokas İmparator Mayrkos'u tahttan indirerek yerine geçti. Kendisini ve bütün ailesini boğdurdu. Bu olayı fırsat bilen İran Sasani kralı Hüsrev Eski dostu olan Mayrikos'un intikamını almak için Bizans'a saldırıya geçti. Bizanslıları üst üste yenilgilere uğrattı. Pokas zor durumda kalınca Afrika valisinden yardım istedi. Ve o da oğlu Heraklius'u güçlü bir orduyla İstanbul'a gönderdi. Heraklius İstanbul'a varınca Pokas'ı tahttan indirdi ve yerine geçerek imparator oldu. Ama Heraklius da İranlıların saldırılarını durduramadı. İranlılar sırasıyla Antakya'yı, Şam'ı ve Kudüs'ü ele geçirdiler. On binlerce Hristiyan'ı öldürdüler ve Mescid-i Aksa'yı tahrip ettiler. Değerli dinleyenler, Rum suresi 7. ayetinin tefsiri 21. kasetin A yüzünden devam edecektir.